İyi haftalar sevgili dinleyenler. Bugün Bilgi Çalının Hukuku Programında Sayın Avukat Fikret İlkiz'le birlikteyiz. Ee, Sayın İlkiz'in e, birincil derece, birincil önem verdiği konulardan biri basın hukuku. Ee, bu konuda kendilerinin üstad olduğu ekşi sözü bile <gülüyor> kayda geçilmiş Ustağlı. olup. E, daldan dala gibi olacak daha konuya girmeden ama e, ekşi sözlük e, kurucularına e, geçenlerde bir hapis cezası uygun görülmüş, ertelemişler. E, belki buradan böyle sosyal medyaya ve ifade özgürlüğüne gösterilen e, tutum açısından ve elimizdeki kanunların da buna elverişliliği açısından e, basın kanununun düz Basının kanunla düzenlenmesi ve sosyal medya ve internet yayınlarının kanunla düzenlenmesi konusuna girebiliriz. Bu konuda bir eleştiriniz var. Evet. Değil mi? Yani şimdi tabii baktığınız zaman basın yasası amacı belli olan ve kapsamı belli olan bir kanun. Yaşı da bayağı olan. 1950 senesinde kabul edilmişti. 5680 sayılı basın kanunu vardı. 9 Haziran 2004 tarihinde yürürlükten kaldırıldı ve yerine yeni bir basın yasası kabul edildi. 26 Haziran 2004 tarihinde de yürürlüğe girdi. Şimdi 2004-2014 baktığınız zaman 10 yıldan beri uygulanmakta. Öte yandan internet var. İnternette insanların sosyal medya dediğimiz bir medyanın yaratılması var. Diğer yandan radyo ve televizyonlar var. Yani... Görsel, eşitsel ve yazılı basın birbirleriyle paralel giden bir yapıya sahipler. Hatta bu paralellik içerisinde birinci çizgi şu an internet ve sosyal medyaya ait. Tüm dünya sosyal medyaya nasıl karşılaştıysa, örneğin İspanya'da neler yaşandıysa, örneğin Arap Baharı dediğimiz olayların meydana gelmesindeki sosyal medyanın etkileri ne ise ya da Gezi olayları sırasında insanlar internet ve sosyal medyanın kullanılmasında neler yaptılarsa kısaca baktığınız zaman daha önde giden ve özellikleri biraz daha farklı olan bir yayın türü ya da herkesin bir anlamda yayıncı olabilme gücüne eriştiği bir mecradan söz ediyoruz. Bu basın kanunuyla düzenlenebilecek olan bir mecra değil. Aslında belki de artık Türkiye'de temel olarak iletişim hakkından kaynaklanarak, ifade özgürlüğü hakkından kaynaklanarak ya da görüş oluşturma hakkından kaynaklanarak yani kısacası herkesin bilgi edilme hak ve özgürlüğü vardır. Bu ulusal sınırlara bakılmaksızın ve kamu müdahalesi olmaksızın yerine getirilmelidir. İşte bu da ifade özgürlüğüdür. Ya da kişiler... Tek başına ya da toplu olarak fikirlerini bir başkasına yorumladıktan sonra gönderebilirler. Bu da ifade özgürlüğüdür. Demek ki insanların bilgi edilme hakkı da var, görüş oluşturma hakkı da var, gerçekleri öğrenme hakkı da var. Dolayısıyla bütün bu hakları yan yana getirdiğiniz zaman bir iletişim hakkından da bahsetmemiz mümkün. O halde giderek Türkiye'de ve dünyada iletişim hakkı ve biraz önce saymış olduğum haklarla ilgili olmak üzere belki de bir asıl çatı kanununun yapılması onun alt başlıklarında da örneğin internet yayınları basınla yazılı basınla ilgili olan görsel işçiler radyo televizyonlarla ilgili olan kanunların yer alması düşünülebilir. Bu çok uzun bir süreçtir önemli bir süreçtir sadece ve sadece yapılabilir diyorum ama önemli olan şudur tümünün niteliği farklıdır. Yani internetle basın kanunu, basın kanunu ile interneti, radyo televizyon yayınları ile ilgili olan bir kanunla internet yayınlarını düzenleyemezsiniz. Çünkü karakterleri birbirlerinden çok farklıdır. Kaldı ki basın kanuna göre yayıncı olmanın, örneğin sorumlu müdür olmanın ya da yayın hakkını elde etmenin, Kanunda tek tek nasıl gerçekleşeceği, basın yayın yoluyla nasıl suç işlendiği takdirde ne işlem yapılacağı anlatılmaya çalışılmıştır. Hı hı. Ve basın yasasında basın özgürlüğü kabul edilmiştir. Basın yasasında bu anlamdaki gazetecilerin ve yayın sahiplerinin haber kaynaklarını açıklamama hakkı kabul edilmiştir. Ama buna karşılık radyo televizyonlarla ilgili olan kanuna bakarsanız Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, son halinden hareketle kabul edilmiş olan yeni bir kanundur. Şimdi tabi burada en önemli noktalardan birisi internet ortamındaki yayınlar ve sosyal medya meselesi. Hı hı. Burada kısacık bir e, Tabii, şey yapalım mı? mı? Yok araya da var. Peki. E, tarihten bir yaprak yapalım mı? Nasıl istersen. İnternet sensin. ve hukuk platformunun da kurulmasına yol açan. Evet. 2002'ydi yanlış hatırlamıyorum. 2001. Insan, evet. değil mi? 2001'di. Hı hı. E, bir Rütük Kanunu değişikliği Doğru. yapmayı amaçlayan kanun tasarısı hı hı. vardı. Onun içine internet yayınlarını da, interneti de koymaya kalkmışlardı. Ee, tıpkı geleneksel e, şey gibi, evet. gazeteler gibi. Bir nüssa, her web sayfasından bir nüssa polise gidecek. Ondan sonra e, kopya alınacak, saklanacak vesaire. Ama bakın yine demin eleştirmeye başladığımız kanunla neredeyse başa döndük yani. Şimdi tabii sözünü ettiğiniz değişiklik 4756 sayılı kanun dediğimiz hani böyle rakamları vermeye gerek yok ama dediğiniz gibi radyo ve televizyonlarla ilgili olan yayınların yeniden düzenlenmesi ilgili olan kanun meclise geldiği zaman dediler ki ayrıca da basın kanunu bir ek madde koyalım. Ek dokuzdu. Ve bu madde ile de herhangi bir şekilde yalan haber ...hakaret ya da iftira gibi... ...internet ortamındaki bir yayın gerçekleşirse... ...basın kanunu hükümlerine... ...tabi olarak davalar açılsın... ...basın kanunu hükümlerine... ...tabi olmak sureti ile... ...bunlar izlensin şeklinde bir düzenleme... ...getirilmeye çalışılmıştı... ...o zaman e, Sayın Cumhurbaşkanı... ...Ahmet Necdet Sezer... ...dedi ki kanunu geri gönderiyorum... ...geri gönderme... ...sırasındaki diğer maddelerin dışında... ...ek dokuzla ilgili olmak üzere... Basın kanunu farklı bir kanundur, nitelikleri ayrıdır. İnternet ortamında yapılan yayınlar ve internet basın kanunu ile düzenlenecek niteliğe sahip değildir. O da farklı bir mecradır. Bu nedenle lütfen internet ortamındaki yayınlarla basın kanunu karıştırmayın. Ya da internet ortamı, iletişim böyle baktığınız zaman ifade özgürlüğünün en rahat kullanıldığı bir ortamı basın kanunu tabi kılmayın nitelikleri birbirinden farklıdır dedi şimdi beni üzdünüz yani üzülecek bir şey yok şöyle mi? üzüldüm <gülüyor> bir zamanlar bu ülkede cumhurbaşkanlarının e, böyle haklı gerekçelerle kanun vetoladığı günlerin ne kadar geride kaldığını hatırladım onun için üzüldüm yani bizim çocuklar halleder deyip ben şimdi bunu böyle onaylayayım da bizim çocuklar nasıl olsa düzeltir sakıncalı maddelerini demeyen bir cumhurbaşkanıydı. Evet. Tabii söylediğinizde bağlantılı hatırlatmayla bağlantılı olmak zaradan yıllar geçti. Yani 11 yıl sonra işte 12 Mart 2014 tarihinde basın kanununda değişiklik yapmak üzere bir tasarı Türkiye Millet Meclisi'ne de gönderildi. Buradaki amaç da örneğin internet ortamında yapılan yayınlarla ilgili olarak... O ortamda gazetecilik yapanların gazeteci olarak kabul edilebilmesi için bir maddesi var. Çıkışı o. Bana göre internet ortamındaki yapılan gazeteciliğin de 212 sayılı kanun çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir. Yani bunun için bir kanun değişikliği yapmaya da gerek yoktur. Gazeteci gazetecidir. Yargı kararlarıyla bir boşluk varsa doldurursunuz ya da Nihayetinde dersiniz ki sadece yazılı basın haber ajansları fotoğraf ajanslarında değil internet ortamında yayın yapan web sitelerinde de haber portallarında da görev yapanlar gazetecidir yani 212 sayılı kanun kapsamındadır diyebilirsiniz. Bunda bence bir mahsur yok. Beis yok diyorsunuz. Ama yapmasanız bile zaten asli iş yargıta uygulamalar olarak da baktığınız zaman yapılan işin yayın ya da gazetecilik olup olmadığının tespitiyle ilgili olduğuna göre çok da etmenizi gerektiren bir durum olmadığı fikrindeyim. Ama yapılması gerekir mi? Evet gerekir. Ama bu gerekirliliğin getirdiği sonuç bakımından gazetecilerin haklarını düzenleyen kanunun kendisi de zaten... Çağa uygun bir kanun değil. Ama şimdi bunu hatırlatıp daha geri bir kanunla da karşılaşmak istemiyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü yasamanın kendi özgürlüğünün olmadığını ve yasama faaliyetinin bana göre parlamentoya, demokrasiye uygun bir süreçten geçmediği düşüncesindeyim. Sebebi de çok basit. Elde edilmiş olan hakların... Geri alındığı kanunların yapıldığı bir dönem yaşıyoruz. Şimdi, Burada da bir geri almayla doğrusunu isterseniz karşılaşmak istemem. Dilimin ucundaydı. 212'de hiçbir değişiklik olmadı mı diyecektim. Olmadı. Aynı gerekçeyle tutmuştum kendimi. Böylece açıklamış oldum. Bazı maddelerde değişiklikler yapıldı ama onlar çok... Hani esasını ilgilendiren bir düzenleme de değil. Hı hı. Çünkü 212 sayılı kanunun en önemli özelliklerinden bir tanesi şudur. Gazetecilerle yazılı sözleşme yapacaksınız. Şimdi gazetecilerle yazılı sözleşme yapmayı zorunluluk olarak getiriyor kanun. Ama Türkiye'de en az uygulanan kanunlardan birisi 212 sayılı kanundur. Evet. Yani tam adını söylersem 5953 sayılı kanundur basındaki işte patronlarla öyle ifade basın çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin tanzimi hakkındaki kanun olarak geçer. 212 onu değiştirmiştir. Gazetecilerin özelliklerine göre sağlanmış olan haklar vardır. Bunu gündeme getirmek sureti ile bu haklardan da geriye düşmeyi istemiyorum. Ama geldiğimiz nokta olarak bakarsanız. Evet internet ortamında çalışan gazetecilerin de burada yer alması ve bu kanunda tanımlanması gerekir. Hı hı. Tıpkı radyo televizyonlar kanununda 6.112 sayılı kanundaki gibi yani işte hı hı. haber biriminde çalışanlar bu kanundan yararlanır gibi bir düzenleme bakımından. Ya yani bu madde doğru. Ama devamına baktığınız zaman internet ortamındaki yayınlarla ilgili olan kanuna bağlamak, arada bir irtibat sağlamak bu bana göre yanlış. <gülüyor> Dilerseniz bir ara verelim. <gülüyor> It's not too late dinleyeceğiz. Ee, Doug Paisley söylüyor. It's just a voice, it's just a face Sometimes that's all, sometimes that's everything It's not too late to say goodbye It's not too late to say goodbye It's ...94.9 Açık Radyo Bilgi Çağı'nın hukuku programındayız sevgili dinleyenler. Doug Paisley'den It's Not Too Late dinledik. Ee, konuğumuz Sayın Avukat Fikret İlkiz ...internet yayınlarının e, basın kanunuyla düzenlenmesi ne derece doğrudur... Ne, ...ne derece yerindedir, oysa ne olmak üzere bunu konuştuk evet. birinci yarıda. Yani belki özetle şunu söylemek lazım... Basın kanunu ile ilgili şu an mecliste bulunmaya ve yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili olan tasarı örneğin 212 sayılı kanunu ilgilendiriyorsa değişikliği orada yapabilirsiniz. Basın kanununda değişiklik çerçevesinde o kanun değişikliğini gündeme getirmeye gerek yok. Basın kartları yönetmeliğini değiştirmek istiyorsanız Orada bu işi çözebilirsiniz. Yani e, internet gazetecileri de basın kartı sahibi olabilsin diye. Her zaman için mi? yani Hı. bir diğer konu ise örneğin ihalelerin ya da resmi ilanların internet ortamında yayın yapan gazetelerde de web sayfalarında da yayınlanmasını istiyorsanız basın ilan kurumu ile ilgili olan 195 sayılı kanunda değişiklik yapabilirsiniz. Zaten internet ortamındaki yayınlar için 5651 sayılı kanun dediğimiz yani kamuoyunun 5651 diye bildiği kanunda köklü değişiklikler yaptınız. Şimdi bir de basın kanunu ile arasında bir geçiş sağlamak sureti ile yazılı basından hareketle elektronik ortamdaki internet ortamındaki yayınları ya da internet ortamındaki yayınlardan hareketle basın kanunu birbiriyle karıştırmayın. Bunlar sorun yaratır. Tanımlar konusunda problem çıkarır. Belki özetle bunu söylemek faydalı hı hı. bence. 56-51 sayılı kanunla nasıl bir geçiş var? Onu birazcık ayrıntılı Şöyle, olarak verebilir miyim? Yani erişim tabii ki elektronik ortamda yayın yaptığınız zaman örneğin herhangi bir şekilde erişimin engellenmesi kararı çıktığı zaman uygulama 5651'deki uygulama gibi olacak. Buna karşılık... İnternet ortamında yapılan yayınlarda cevap ve düzeltme metninin yayınlanması basın kanununda yapılacak olan değişiklik çerçevesinde internet ortamında yapılan yayınlar için uygulanacak. Yani, yani iki örneğe baktığınız zaman. Ana sayfadan verecekler mesela şeyi. Efendim yani 7 gün kalacak Eksiklik. şimdi ayrıntısı var yani teknik olarak baktığınız zaman bu ayrıntıya girmeye gerek yok ama mantığına baktığınız zaman bu mantık çerçevesindeki eksikliklerin giderilebilmesi için zaten internet ortamındaki yapılan yayınlar için özel bir düzenlemenin yapılması gerekiyor. Çünkü 5651 sayılı kanun doğrudan doğruya internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesiyle ilgili kabul edilmiş olan bir kanun değil zararlı yayınlar ve içeriklerdeki suçla mücadele için kabul edilmiş olan bir kanun. Onun için nasıl basın kanununda bir düzenleme yapılıp yazılı basın bir düzenlemeye kavuşturulmuş ise belki internet ortamındaki yayınlar için başka bir kanuni düzenleme biraz benimsemediğim bir yaklaşım ama yapılması daha yararlı olabilir. Çünkü tanımlarsanız İnternet ortamındaki gazeteler yazılı basındır değildir ayrıca. İnternet ortamında yayınlanmış olan diyelim ki herhangi bir web sayfasındaki video radyodur ya da televizyondur değildir aynı zamanda. Ama internet ortamındaki yayınlara baktığınız zaman yazılı görsel ve işitsel bütün kavramları bünyesinde taşıyan bir yayındır. Bu anlamdaki yayının özellikleri kuşkusuz diğerlerinden de farklıdır. Farklılıkları bir araya getirecek bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç var. Zaten 2011 yılında Birleşmiş Milletler'in kabul etmiş olduğu 10 Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ile ilgili genel rapor 34 numaralı rapora baktığınız zaman bu raporda aynı şekilde taraf devletleri için diyor ki kitle iletişim araçlarının düzenlenmesiyle ilgili olarak yasal ve idari bir çerçeve oturtacaksanız, bu çerçeve saydamlığa ve hesap verilebilirliğe uygun ifade özgürlüğünün ve görüş oluşturma hakkının sağlanmasıyla ilgili olmalıdır. Getireceğiniz her düzenleme buna uygun olmalıdır. Şimdi, bu uygunluk içerisinde de siz gazeteleri, basılı yayınları ve ayrıca da internet ortamındaki farklılıkları da göz önünde bulundurarak çeşitli medya kuruluşlarını ve yayın organlarını birlikte ama bu ilkeye bağlı değerlendirin diye tavsiyede bulunuyor. Peki o zaman e, internet yayıncıları farkında değil mi bütün bu gerçekleri? Niye böyle bir tasarı var diye sorsak? Ah, hayır şimdi aslında bu anlamda baktığınız zaman İnternet ortamındaki yayınlarla yazılı basın arasındaki bir dengenin sağlanması kuşkusuz gerekiyor. Ama şimdi bu sağlama içerisinde örneğin basın kanunu değişiklik yapmak suretiyle biz bundan sonra hükümetin tavrı olarak söylüyorum resmi ilanları ya da reklamları internet ortamındaki web sayfalarında da yayınlayacağız. E karşılığında ne vereceksiniz? Yazılı basında olduğu gibi size ilan bedelleri vereceğiz. Dolayısıyla herhangi bir ilan bedelinin Alınabilmesi için kanunlarda değişiklik yapmaya giderseniz sorun çıkar. Anlatmaya çalıştığım bu bir lütuf değil. Zaten olması gerekli olan bir şey. Ama bunu yaparken diğer kanunlarla ilgili olan değişikliklerle bu sorunu çözün. O nedenle de basın kanununa dokunmayın diyorum. Çünkü resmi ilanları isteseniz de istemeseniz de belli bir zaman gelecek... Bu resmi ilanların tümü internet ortamında zaten yayınlanacak ve zaten yayınlanıyor. Dolayısıyla bu anlamda yerel basının sübvansa edilmesi gibi bir yaklaşım içerisinde olup internet ortamındaki yayınlara da aynı şekilde reklam ve ilan bedeli vermek suretiyle kanun değişikliği yapmak doğru değildir. Hı hı. En basit deyimiyle söylüyorum. Çünkü sonuçta Basın kartı verilmesi, resmi ilan verilmesi problemler yaratan bir sistemin içine gireceksiniz ve devlete bağımlı olacaksınız. Hükümete bağımlı hale geleceksiniz. İsteseniz de istemeseniz de hiç istenilmeyen otosansürü uygulamaya başlayacaksınız. Başka bir deyişle şu an isteyerek otosansür uygulamasına sebep olacak kanun değişikliği istiyorsunuz. Ne gazetecilikle bağdaşır ne de internet ortamındaki yayınlarla bağdaşır. Bütün bu söz, söyledikleriniz acaba neden bana penguenleri çağrıştırdı böyle uçuşuyorlar gözümün önünde penguenler. Ee, Sayın Fikret İlkiz'le birlikteydik sevgili dinleyenler. Ee, tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız i̇yi için. İyi yayınlar diliyorum. Arkadaşım Ömer Şahin'le birlikte iyi bir hafta diliyoruz efendim.